359, numaralı konu, Ebu Bekir Sıddin, Muhacir ve Ensar'ın, Üsam ordusunun gönderilmemesi şeklindeki tekliflerine karşı çıkması, evet, sahabiler Hazreti Ebu Bekir'e biat edip ortalık sükunete kavuştuktan sonra halife Hz. Ebu Bekir Üsame'yi çağırtarak ona, Hazreti Peygamber'in gitmeni istediği yere git, dedi, bunun üzerine Muhacir ve ınzardan bazı kimseler Hazreti Ebu Bekir'e müracaat ederek, Üsam ve ordusunu gönderme, çünkü, Hz. Peygamber'in vefatını işiten Arapların bizi,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 daha üstün bir şey yoktur. Sonunda Müslümanlar Hazreti Ebubekir'in görüşünün daha isabetli ve daha doğru olduğuna karar verip ona tabi oldular. Böylece Hazreti Ebubekir Üsam bin Zeyt ile ordusunu Hazreti Peygamber'in emri doğrultusunda yola çıkardı. Onların gidişiyle kendisi büyük bir tehlike yıl karşı karşıya kalmıştı. Üsam ordusu ise düşmanı yenerek büyük ganimetlerle sağ salim Medine'ye döndü. Ordunun dönüşünden sonra Hazreti Ebubekir, ensar ve muhacirleri de yanına alıp ordunun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 nereden bunu kabul et ve onları serbest bırak, sonra da Medine'ye döndü.